Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. sabahlar. Sizlerle birlikte sevgili dinleyiciler. 21 Mart 2014 Cuma sabahı. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Cuma sabahındayız Hafta sonunun gelmesine ne kaldı şunu şurasında saatler Geldik. kaldı. Geldi geldi geldi. Onun eşliğiyle karşınızdayız. Twitter kapatıldı. Bir beladan Twitter daha değil. kurtulduk. Twitter değil, Twitter, Twitter. Kapı tıldı gitti, belasını buldu. Hakikaten de ülkemize. Ama dedik. başka ne getirdi? Ne, ne gitti? Hakikaten bir güzellik oldu. O kadar hashtagler kastık, başbakanımıza güzellemeler yaptık. Onların hiçbir ilgi görmedi. Nerede bir serserilik, nerede bir protesto varsa onlar ilgi gördü. En sonunda hakikaten Twitter'dan kuşu gırtlakladı. Demokrasi kahramanımız, başbakanımız <gülüyor> buradan hakikaten ne kadar teşekkür etsek azdır. Benim çok vaktimi de alıyordu. Çok vaktimi alıyor. Şu bir kulaklarını bir düzelte gel. Kulaklarını Tabii düzelteceğim. Yamuk, yamuk yumuktan. Saçını, diyelim. tipini Yapsın. falan her şeyini bir, bir düzeltse. Hakikaten şey e, yumurta, yumurta gibi olmuşsun. Ay yumurta. <gülüyor> yumurta yani. Bunlar hep Twitter'da hep hayatımıza Twitter. girmiş pislikler ama ben şuna da seviniyorum. Yani herkesin elinde bir Twitter ondan sonra hükümetimizi başbakanımızı Uzun Devlet adamımızı, uzun adamımızı oradan eleştiriyorlardı. Senak için ne mi söyledin uzun adamı? Evet çünkü or, yani resmi bir şey değil. Kalpten sevenlerin, Kalpten sevenlerin, söylediği, sevenlerin bir şey. söylediği bir şey. Uzun evet. adamımızı eleştiriyorlardı. Ondan sonra da sanki demokratik bir ülkede yaşıyorlarmış gibi bunları yapıyorlardı. Yani Twitter öyle bir yanılsama yaratıyordu bunlarda. Biz demokratik ülkedeyiz. Böyle şey olur hı hı, mu? Hı, bir takım hı. olayları kanunsuz diye eleştiriyorlardı. Dünyanın hangi ülkesinde bunlar olur diye bir takım şeyler eleştiriliyordu. Bu ülkesinde oluyor bunlar. <gülüyor> bu ülkesinde. Bu dünyanın bu ülkesinde bütün bunlar oluyor. <gülüyor> bu ülkesinde Bazı filmler ülkesinde. yok gibi görünüyor yani yani, ama fazla var. gibi görünüyor ama evet. aslında eksik. Dünyanın yani... en güzel bu ülkesinde oluyor bunlar ve bu, <gülüyor> burada da olmaya devam edecek. Twitter'a Bir şey soracağım. Şaşıranlar dur, var. Bu adam bir akşamı sabah... cerrahatini ak daha dur bize değilse ben ya. onda uyudum benim haberim yok Sabah ben demokratik ülkemize uyandım Oho, biz Gece, gece ben açtığımda Gece boyunca demokrasi şenlikleri yapılıyor Bülkiye ya. ben sordum twitter açık mı açık Kombiyi kıs, kıs yatalım diye Ben erkenden yattım Saat 4'tü ben uyuduğumda herkes sırayla söylediğine göre Faiz sen kaçta uyudun <gülüyor> Ben 2-2.30 <gülüyor> gibi uyudum En son ben çünkü yatmadan önce Televizyonu da kapatırım her şeyi kapatırım Twitter'ı da kapatmışım Sabah kalktım twitter hala kapat Vallahi Ben saat yattığım zaman saat 4'tü saat Yattığımda. Çeşitli e, şeyleri Denedin. faal sonuç olarak hepimizin DNS e ayarları değişmiş durumda. Tabii yani onları ilk alışması yani, zaman alacak. O yüzden lütfen yani kurduğumuz cümleler bugün biraz şey olabilir. Bir şey soracağım. Ha. Telefondan da şimdi giriliyor gibi bir şey gördüm. Yani ben girmedim tabii ki. Yani, Vay o kimler telefonla giriyor, giriyorsa onları, onları tek söyle tek tek, tek kamyonlarla toplansın. Bu ülke yavaş yavaş e, Normalleşme üstüne Normalleşme sürecine dönsün bence de. donbiri don Dombiri diyoruz. Dombra, Dombra, Dombra. Ne, o, hangisi ise onu diyoruz valla. Yani e, lütfen artık lütfen. Sabah evet. kalktık biz işte böyle bizim küçük bir ritüelimiz var. Sabah 7'de Ali'nin servise bindirdikten sonra evet. e, ufak molalar halinde kahveler içiliyor. Evet. E, birimiz bebekle ilgilenirken. Bürge o sırada bana bağırdı şey diye Twitter'ı kapatmışlar diye. Ondan sanki ben kapatmışım gibi Nasıl bağırıyor bana? E sen kapattın tabi evde doğalgaz olmadığı zaman Gidip su alan sen değil misin Vallahi... Twitter'da ulaşılamayınca Herhalde sonuç olarak ilk önce bana sensin yani. Ya dedim başbakanımız kapattı o, o kapattıysa doğrusu vardır Bir laflar bir laflar bir, ben... ben de şey yaptım Sen nerede yaşadığını zannediyorsun Sen özgür bir ülkede Çok de İngiltere'de yaşadığını mı zannediyorsun Deyince bu hemen böyle bir şey, şey yaptı Ben de donbriyi söyledim Beraber bizim, yürüdük Bizim mahallede diye de, küçük çocuklar ...şarkı söyleyedik geldiler. Bence öyle duyduk iz. Şey diye bir şarkı var ya küçük... ...Twitter'ı amanın kapattılar. Ne kadar güzel. Dam dam ama. Çok güzel. Gerçekten de bir güzel yöresel çocuk şarkısı. Twitter'ı kapattılar. Nihayet gerçekleşti. Aslında tam da kapatma da değil. Onu düzeltenin bir yanlış anlama var. Düzenleme. Düzenleme. Yani ulaşım engellendi. Orada lütfen. Çünkü demokrasilerde... Hakikaten... Doğru, Hiçbir yani şekilde şimdi, kapatma olmaz. Ya Twitter, düzenleme olur ya da ulaşım engellenir. Ulaşım derken, kapatma. erişim. Twitter'ı kapatma tam anlamıyla evet. sansüre... Yani bir <gülüyor> ay, e, despotik ay. ülkeye uygun bir şey. Tabii. Bizdeki kapatma değil. Ulaşım engellemesi. Bizdeki ne? Bizdeki ne? İleri demokrasi! Evet gerçekten de <gülüyor> ee, bu... Sevgili dinleyiciler şimdi şöyle oldu dün akşam e, DNS ayarlarıyla, ayarlarıyla oynanınca <gülüyor> hepimizin DNS Vallahi... ayarlarıyla oynandığı için ve alttan bir şey altta şey bir başka bir program çalıştığı için hotspot tipi bir şey o da bize etkiliyor olabilir o bizi de etkiliyor Hocam, olabilir. Hocam VPN diye bir şey girdi benim hayatıma VPN ne arkadaşım <gülüyor> VPN demeyin bana ben 41 yaşındayım VPN kaldıramam ben bu sözden Kaldıramamız sonra. lazım ya bu, ben <gülüyor> VPN zaten şey. Ben VPN ben bugün mal gibi VPN bakıyorum ya. VPN nedir arkadaşlar? Benim bu duruma beni düşürmeye değil. Benim 50 tane derdimiz var başka. <gülüyor> VPN ne? Bir bu adama bu yaştan sonra VPN'i öğretiyor Bir de ya. Size birileri bana Nasıl 8 ya? mucizesi, sesi. 8 8, 8 8 8 8 8. O ya da 8 8 4 4 4 diyene. Saba 7.30'da kardeşimden telefon geldi. Android'de ne yapıyoruz diye. Ya Ben kendim oğlum Android. Dünyanın neresinde hangi kardeş hangi kardeşi sabah 7.30'da. Kardeş kardeşe atıyorum. düştü. Hiç. Hiç dedim. Hiçbir şey yapmıyorsun. Uzun adam öyle uygun gördüyse bundan sonra girilmeyecek dedim. Ben sabah Didem'den bir yarım saat bir saat önce e, erken kalkıyorum ya. Aha. Bu sabah da yine öyle oldu. Didem gözünü açar açmaz normalde günaydın diyoruz bir şey diyoruz. Hadi diyoruz. En e, demediğim zaman hadi diyoruz. Kuş Bugün sesi ne dedi? Çıkardı? Bugün ne demiş olabilir? Kuş sesi mi? Yok başbakan rahat uyuyabilmiş bir diye uyandı. Ne bileyim ben dedim. <gülüyor> e dedi diğer insanların sen değiştirmedin mi dedi. Değiştirdim de dedim. ne bileyim rahat uyumuş mu yemamış mı. Yani öyle bir öyle bir merak ülke, da var. Ülke olarak ben şimdi normal zaten erken yattım. Ama her zamankinden daha huzuru daha temiz bir uyku yamadı mı? Uyudum demek ki uzun adamın hakikaten başbakanımızın bu. Atağının faydasını gördüm, huzur içinde bir gece geçirdim. Bu arada e, reis diyorlar başbakanı sevenleri, uzun adam diyorlar. Bu da tam anlamıyla bir ka diyorlar. kabile olarak uzun adam, uzun adam twitter bu kuşunu kesmeye karar... Ne ne ne ne ne diye bir net olduk yani. Uzun adam bize beyaz adam gibi düşünmeyi de öğretti. Kubral devrimci <gülüyor> diyen de var bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kubral devrimci diyen de var. O başka bir kabilenin şeyi herhalde. Başka ba görüşlerde olabilir. Tamam, çok, güzel, apaçi, çok güzel yapmışsın sen. Apache ya. olarak takılmaya başladık. Saat 10'da yani. yat, yatman bundan sonra hakikaten... Bir kere ben sana söyleyeyim. Bir, bu da çok önemli bir aslında sadece Twitter'a ulaşımın engellenmesi, ulaşım diyorum bak hala erişimin engellenmesi evet, ya ha. da yeni düzenlemesi sayesinde... Twitter yeni düzenleme, düzenlemesi diyelim evet, buna. Twitter düzenlemesi sayesinde insanlar birbirleriyle eski kaybettikleri o sohbet ortamını, dost sohbetlerini, arkadaş muhabbetlerini... Aile gezmelerini eşiyle Dostluğuyla çocuğuyla olan sohbetleri Yeniden buldular Erkenden yattılar zımba gibi kalktılar Bugün iki hafta öncesine bir bakarak olursanız Bakarak olursanız dedim, Bakacak olursanız ne göreceksiniz İnsanlar uykusuz insanlar yorgun insanlar mutsuz Bu sabah hava güneşli insanlar mutlu insanlar dipçik gibi Bak, Dipçik gibi hakikaten insanlar... Dipçik gibi insanlar neye verir kendini Neye verir Üremeye ne olur bir çocuk iki zımbalaşır. çocuk üçü zımbalaşır. Ne yapacak akşam? Twitter kapalı, bilmem ne kapalı. Ne oldu? Haydi bakalım. 3 4 5. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Başlı Fark ettiniz mi sevgili gençler? Baş başına meeting ustası. Meeting ustası, meeting'in hastası. Hem konuşan oluyor, hem tezahürat yapan oluyor. Çünkü bizden baktı cevap yok fairdan. Kendi kendine cevaplıyor, şey yapıyor. Vallahi bravo. Vallahi bravo Fahir. Yani... DNS ayarlarımızla oynananları sevgili dinleyiciler. Benim üzüldüğüm noktasını şimdi herkes bunları çözdü ya. Evet. Yani bu ciddi ciddi üzüldüğüm nokta. DNS ayarlarını değiştirdiğinde telefonunda işte hotspot cihetler işte VPNler falan kurduğunda bir yanılsamayla bu buranın uygar dünyanın bir parçası olduğunu düşünerek yaşamaya devam ediyorsun. Halbuki onu kurmayıp nerede olduğunu nasıl bir şey olduğunu Suriye'yle <gülüyor> Çin'le aynı çizgide olduğunu kendi kendine zaman lazım. Espriler yapıyor. Daha doğrusu hep, hiç gülmediniz o esprime. Kim Sing Lo. Ne diyorsun sen? Neydi şeyin adı? Ee... Doğru. Dünya Kupası zamanında yaptığını. <gülüyor> Tabii Kuzey Kore liderimiz. Kim Jong, Kim Jong Il. Hep bu esprileri yaptım hiç gülmedi. Bakın bugün de gülünmüyor. Yani evet, bugün ileri Demokrasi'nin beşiği Kuzey Kore maalesef. Bu arada 14-15 dakika önce Bülent Tarınç bir tweet attı. Allah Allah. Bugün Manisa'da olacağız. Ya bir şey soracağım. Niye şimdi Twitter'a erişim Demek ki onda denen sayarlar oynanmış abi. Vallahi herhalde bir şeyler yapıldı. Ben dinleyicilerimize bir çağrıda bulunuyorum. Hakikaten yapmayın ya bu diye des ayarlarını şey yapmayın kendinizi e, uygar dünyanın bir parçasında yaşıyormuş gibi bir yanılsama içinde hayatınıza devam etmeyin. Suriye ile efendim Çin'le efendim Kuzey Kore ile aynı e, çizgide devam ettiğimizi hatırlamak için bu siteye erişim engellenmiştir yazısını ara ara görmemiz lazım ekranlarımızda. Yani en azından bir iki defa görün de ondan sonra şey yapın yani. <gülüyor> Onu da göreceğim evet. Öyle radyoda. Bir Daha de fotoğrafını çekin. Diyor. Bol bol fotoğrafını çekin. Evet doğru onu da göremeyeceğiz belki yakında. Evet bakalım. Çünkü Gal tasarımı da değişiyor devamlı onun. Şimdi bir... şimdi bir reklam. Reklamdan önce şu eski güzel günlere. Doz bir... verdim. Onu söyleyelim. Hep, hep beraber söyleyelim. Kimse susmasın. Hep beraber söyleyelim sevgililerim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. sabahlar. Bu şarkıyı yasaklıyorum. Hayır. <gülüyor> Gerçekten çok zevkliymiş. Yani yasaklıyorum. Demokrasi vallar Ben güzelmişim. de senin yasaklamanı yasaklıyorum. Bütün yasakları yasaklıyorum. Sen de onu, benim yasaklarımı yasakladığımı yasaklıyorsun. O zaman e, o zaman en başa döneriz. Yani işte bu felsefede çok acayip bir şeye geliyor. Ne deniyor buna felsefede? Ne e, teorisi deniyor? Pigeonhole herhalde. Yok falan. pigeonhole o matematikteki teoremimizin adı. Felsefede de buna bir şey deniyor. Karma felsefesi değil. Bu ne bu? Bu da bir şeydir elbette. Ben bugün Twitter'dan e, yaz, bir yoklama yapalım diyorum. Hafta sonu yoklaması. Evet kim var kim yok. Bir yazıyorum. Biz buradayız diyorum. Biz buradayız diyelim. Evet. Ama tabii ki bunu da hemen şey yapalım. Tuzak olarak da yazmış olabilir sevgi dinleyiciler. Biz de buradayız diyen herkesi tık diye veririz. Ben bir yazıyorum. Herkes, yaz yaz yoktayım yaz ya. Herkes kim var kim yok bilelim ya. Modern sabahlardan şöyle bir kaba e, kaba bir mesaj yapalım. Ama Noktay saçmalama yapma. Twitter yasaklanmış, yasak. Evet, tüm yasakları yasakladık ya. Beatles'ın eee Sina Bey demiş ki, "And Your Bird Can't sing'ini çalsanıza demiş. Twitter'ın da bir de doğum günü müydu? Twitter'ın doğum günü bugün. 1 Mart'tı galiba Twitter'ın doğum günü. Dün yani kapatılıyor diye herkes ilk tweetine baktım. Öyle bir şey vardı dün ilk tweet neydi? İlk evet tweet uygulaması vardı. Hı -hı. Tam bir doğum günü Hı -hı. hediyesi mi oldu Twitter'a? O da güzel Ülkenizden oldu hoşuna, hoşuna gitti tabii. Bugün 21 Mart. Benim ee, ilk bahar, tweetimi gördüm baharım. ben de. Saçma saçma girmişim ya Twitter'a. Ben bakamadım neymiş? Sandalyede uyuma çalışmalarına başlıyorum diye bir şey yapmış. <gülüyor> Yo bence mantıklıymış. Gayet güzel komik şu anda yani, komik gelmeyebilir miyim? TRT'de ama. gecenin bir vakti yazdığım gibi geliyor bana galiba büyük ihtimalle. Geç saatlerde biz kaç yılında girmişiz? İlk, i̇lk girenler Türkiye'de ilk girenler. İlk girenler, de, ilk, girenler ilk toplanacaklarmış. Tür artık. Türkçe dille e, kullanmadan önce biz girmiştik. Hı -hı. Yani 2009'da galiba şey oldu Hı -hı. Twitter. E, 2011'in başını hatırlıyorum ben. 2011'in Nisan'ında falan galiba Türkiye'de Türkçe dille Bu, evet. kullanılmaya başlandı. Biz 2009 sonu 2010'da Martı galiba... gibiydi galiba. Girmiştik. Aha ee... geliyorlar. Gözde Hanım burada... Sibel Hanım burada. Bu arada telefonda da hatımızın... Şimdilik buradalar. Lale Hanım Çok burada. Çok yakında belediye kamyonetleriyle evlerinden alınacaklar. Günaydın diyoruz onlara. Ama bulundukları bağlı oldukları belediyenin kamyonetleriyle lütfen ki. başka kamyonetlere binmesinler. Her belediyenin kamyoneti ayrı. En aklı selim açıklama Ece Hanım'dan gelmiş. Yoklama yapmanızı yasaklasam mı acaba demiş bak. <gülüyor> o da, o da yasaklanır Ece Hanım. İşte demokrasiyi sindirmiş bir insan. Ece Hanım hakikaten tebrik ediyoruz sizi. Ondan sonra Ufuk Bey burada Gizem Hanım burada Lale Hanım burada çok güzel ya iyi bugün devam şeyimiz yok Evribadiz burada diyorsun yani vallahi çok güzel geliyor akıyor akıyor Aksın Dinleyiz, aksın Bırak çünkü burada. biraz şimdi şey bu nasıl Bunlar bence yurt dışından dinleyiciler Kış zamanı bu soru Dış Buralar... mihrak mı diyorsun Dış mihrak Dış mihrak olur mu ya bunlar bildiğin Zello mi? bunlar zellocular <gülüyor> Bunlar dış mihrakların iç şeyleri bunlar çünkü dün akşam pilav yemişler Neyle yeniyor bu para ama neyle yeniyor bu pilav Brezilya'dan pilav ısmarlanmış. Yani nasıl geliyor? Hep bunlar dış mihrakların karın doyurması. Pilav için <gülüyor> öyle diyorlar. Pilav için ülke bölünür mü ya? Yapma ya, mı? yapmasınlar ya. Zamanında Cem Uzan bunu denedi biliyorsun. Genç Parti döneminde olmayan bir parti hakkında seçim yasakları döneminde konuşmak bir şeye girmedi mi? Konuş konuş ya yasaklara yasaklanabiliyorsun sonuçta. Sadece olarak. pilav vermedi, yanına dönerdi verdi, ayran da verdi. O dönem ülke bölünmenin eşiğinden kıl payı kurtuldu. Değil mi arkadaşlar? Şimdi ikiye bölündü ülke VPN'ciler ve deniz ayarlarını değiştirenler olmak yani üzere. Yani vallahi şu anda genç nesil, ihtiyacı <gülüyor> 70 yaşında amcalar şu anda VPN diyorlar ya. Hadi bugün ben kendimi geçtim. Bu arada bugün dünya serçe günüymüş. İşte Twitter. <gülüyor> aynı zamanda Nevruz değil mi? Bugün aynı, aynı zamanda, zamanda Nevruz. Nevruz, baharın müjdecisi Nevruz. çok güzel müjdeyle yani başladı. Yani her ağlar. şey geldi ya, vallahi çok güzel. denk ya da, geldi ya da yani bilerek yapıldı. Buna basketbolda double double double deniyor. Öyle bir kavram olmamasına rağmen, rağmen onu, onu yani şey soktuk. Ülke olarak. Ülke olarak sokuldu. helal olsun. Ne içeceğiz? Ülke be. Yani ben size söylüyorum kıymetini bilmeyen şu ülkenin hakikaten insan değil ya. Yemin ediyorum insan değil. LPNC ezelden diyen Gizem Hanım mesela. Gizem Hanım'a bu lafı ki hangi ülkede ettirebilirdin? İtalya'da bir Gizem Hanım bu lafa eder miydi? Ben ee, çok gerilimli buluyorum bu en son Twitter yasaklaması dedim de Twitter düzenlemesi daha doğrusu yasaklama Değil sansür de. diye Twitter'a ulaşım elimin de. engellenmesi evet. şeyinden sonra. Zaten ülke ortadan ikiye ayrılmış çok gerilimliyken bir de bu gerilimin ortasına DNS VPN. ayarcılar ve VPN'ciler de yeni bir bölünmeye hazır mıyız? Bunu kaldırabilecek miyiz? Ben bunu düşünüyorum ve uykularım kaçıyor inanır mısınız? Dün gece 10'da uyuduğumdan da belki şu anda uyuyamıyorumdur ama... Hayvan gibi, bu yüzden sabah kadar az önce konuşmak uyumayı gerekirse. denedim. Uy uykum kaçmış yani. Şu anda uykum kaçır. Kaçar tabi. Uykun kaçmış, dipçik gibi olmuşsun maşallah. Gözlerim felçer okuyor. Saçların yıkanmış ve ahenkle hakikaten hiç görmediğim kadar e, bir şekil, bir e, bir Afro Amerikan bir hakikaten bir pırıllık var. Adamı şeyi artmış ya. DNA sayarıyla oynadığı için mi bilmiyorum de senin HD kaliten yükselmiş Ege. Yemin ediyorum şu anda yüksek çözünürlüklü olarak duruyorsun. İlkokuldan beri böyle olmamışsındır yemin ediyorum. Teşekkür sana. ediyorum. Ee, bu arada yani çok tarihi bir günde erkenden uyuyakalmışım. Ama benim de çok uykum vardı yani. Ege'nin gününü günahını mı çıkarmaya çalışıyorsun? Nagiş bile seyredemedim yani. Nagiş bile sabahliğinde dedi ya mu dedi ileri demokrasi. Üstelik kaç tane dedi. fırsat verdi bir kendi programına katıldı sonra eve gitti. <Gülüyor> oradan da telefonla bağlandı. Başka programı. Evet, Twitter'ın kapatıldığını CNN duyunca CNN, böyle CNN olur Türkiye diye. Türkiye'ye bağlandı. Bu arada CNN Türk konuştu bir tek dün. Ee, diğer televizyonlar, mesela Melih Gökçek vardı Hı -hı. konuk olarak. Hı -hı. Pek çok kanalda, pek çok başka programlar vardı. Ee, özel yayını yapan bir tek CNN Türk'tü. Hı -hı. Arka arkaya e, şeyleri aldılar, konuştular. O sırada da... E, bir, Esnada. O, biz de şeye bakıyorduk Nasıl girebiliriz ne yapabiliriz falan filan Onlar paylaşıldı Şu anda da bir dış mihraklar var Ben de dış mihrakım diye çıkan dinleyicilerimiz var Mesela Murat Güve orada da buradayım. hep serbest miymiş yani affedersin Ben de buradayım ama sanki Londra'dayım demiş Bak Açıklamaya bak Ceren Hanım ben de dış mihrak olarak buradayım hakikaten demiş çok uzun dışından. sürmeyecek bu. Ben Hı. hepsini not ediyorum. Yaz yaz yaz. Ben onların fotoğrafları da var zaten. Hepsini toplayacağız. Büyük Hiç merak oyun, hepsini toplayacağız. oyunu bozmamı az kaldı. Ya insanlar nasıl anlamıyorlar. Nasıl anlamıyorlar. Nasıl idrakleri bağlanmış. Böyle bak, bir. Kalpleri bağlanmış. Yani şeyi görmüyorlar ya. Gözlerinin önündeki. Bak, ne diyor? Zeynep Hanım demiş ki bak mesela buradan demiş Almanya'dan. DNS ayarlarımı değiştirmeden giriyorum. Hiç hiç demiş bir tadı anlamı yok mu? demiş Tadı olur mu? olur mu? Heyecanlı değil demiş. Hep o işte DNS'i ayrı olanın tadı ayrı olur. Tuttur <gülüyor> <gülüyor> ayrı olur. Yani onu, diyorsun, onlar, onlar hep hep Atalarımız hep biliyormuş bugünler içinde neler neler söylemiş. Bu arada Twitter konusunda sadece yani ülkemizdeki tek yasaklı internet sitesinin binlerle ifade ediliyor Tabii yasaklı ki. sitelerimiz sadece Twitter değil. Twitter değil, değil evet. E, dün sadece Twitter'a yönelik olarak MiTwitter diye bir site yapmışlardı. Twitter yasaklanırsa buradan girersiniz diye ben onu da denemedim. Çünkü o da yasak benim anladığım. Ben yasakları saygı duyuyan yani, bir adamım. Twitter, yani. Mi kökünü kazıyacağız diye açıklaması var diye başbakanın. Onun evet. üzerine. Dün öyleden sonra Miviter, yaptı. Mi girsen çünkü Twitter, Mi aynı şekilde kapatılacak. Kaçar? Güzel işliyor ya demek ki bizim sistem çok sistem güzel çok işliyor. işliyor. sonra Kusursuz. yaptı o açıklamayı. Meeting'te konuştu. Meeting'te yaptı. Ondan sonra hemen akşam saatlerinde Başbakanlık Basın müşavirliğinden bir açıklama geldi. Yapacağız, yapacak bir şey yok dediler. Mecbur mecbur, mecbur. kapatacağız falan filan dediler. Ondan sonra. Ee, ayar yapmak istemeyenler için mwitter.com açılmış. Bakıyoruz hemen. Bunu gönderelim dinleyicilerimiz olmazsa. <gülüyor> Mwitter, Twitter falan hepsinin kökü. Ben prensip olarak DNS değiştirmeye, VPN kullanmaya şeyin ama Karşı Twitter'dan mısın? da Aa. eksik kalamam diyenler bunu kullanabilirler. Evet. E öyle, öyle bir prensip sahibi çünkü prensipler çok önemli ya. Yani işte Twitter'e giriyoruz bunun ne prensip olacak olur mu ya? ...benim prensip sahibi olmak için prense ihtiyacım yok. Ben zaten... Modern sabahlar. Modern sabahlar. Hepinize bir kez daha günaydın. Ağlıyor, ağlıyor. ağlıyor. Bir ağlat. Allah. Vur, vur, vur, vur, vur. Bak nasıl bastıra bastıra. Hakikaten son bir dakikasında artık böyle bu şovun üstünde konuşabiliriz. Evet, vallahi. Güzel yerde geçtik şarkını zaten. Bak, bak bak bak. Haftanın bak, son iştiriliği sabah. Nisbet yapıyor Nisbet Nisbet. Hey, yavrum be. Bastıra bastıra. Şak şak şak şak şak. <gülüyor> Haydi yavrum. <gülüyor> hey be. <gülüyor> Mehmet Bey çok güzel demiş ya. 10 küsür yıldır DNS kullanan nesle erişim engellemesi yaptıklarını söylemeseler. Fark etmezlerdi bile demiş. <gülüyor> Durup <gülüyor> e <bu> dururken tepki <gülüyor> gösterdi insanlar Yani zaten Youtube yasak olan bir ülkede Büyüdü bu nesil onlar YouTube, YouTube yasak oldu. Bir yasaklar. de yani tam ergen döneminde e, erotik sitelere girişin Tabii. yasak olduğu bir ülkede bir insanı nasıl durdurursun? Ne oldu yani onları? <gülüyor> onlar girer. Onlar girdiler zaten. Girerler. Tabii Do ki. Dua edelim ki girdiler yoksa başka bir yerde ya. çıkacaktı karşımıza bu adam. Tabii ki herkes e, DNS ayarlarını değiştirmiyor. E, bazı dinleyicilerimiz var. VPNci e, onlar. VPNci olanlar. Hotspot. Kıyarım ee, paraya diyenler VPN'ciler. Senelik 50 kağıt mıymış Oktay Bey? 54 lira. 54 TL. Ama böyle bir şey oldu evet. Ney ne, ne kadar? Ney ne kadar? Bu uygulamalarda onları ney ne kadar onları öğrenmiş Arkadaş olduk. kıyarım parama nazım geçer parama diyenler VPN'ciler. Vay efendim hiç işim olmaz. DNS'te ayar, Aa, ayarlarımı değiştiririm diyenler. Hotspotçular. Onu de hiç, hiç bilmediğim bir konu. Hotspot ne hocam? Biraz da ondan bahseder misin? işte ya onlar. Onlar bildiğimiz. VPN'cilerde bir fraksiyon diyorum ben. Uygar ülkelerde... Ee, şey için kullanılıyor bu. Girdin kafede mesela banka işleri falan yapacaksın kafenin evet, internetinden. Ha, ama şimdi yan masadaki çakal çıkar bilmem ne olur falan filan dediğinde VPN falan kullanıyorsun orada. Bir şey olmasın güvenli yerden gireyim diye. Sen tabii erken uyudun içine e, Dün akşam o şeyi yaşayamadın ama Fahir sen de dükkandaydın o yüzden çok şey bilmiyorsun. Ama ben ilk başta Twitter'da şeyi gördüm. Kablonet üzerinden giremiyorum Twitter'a diye bir e, tweet gördüm. Işte o anda sen de şafak attı. Hemen bilgisayar, evdeki bilgisayarın başına geçtim. Baktım bizim şeyde bir soru bir, yok. Geliyor falan. Sonra telefonumdaki e, Wi-Fi'yi kapatıp 3G üzerinden girmeye çalışınca orada, ah, dedik, şafak orada orada gitti. Böyle yavaş yavaş şey oldu. Sonra step da by step dedikleri değil mi? Bütün servis sağlayıcılar işte süper Online'dır, işte TTNet'tir. Bun, bunlardaki böyle o şey yavaş yavaş gitti yani. Twitter elimizden gidiyor mu? Hayır, gidemez diyerek böyle bir çeke çeke çeke o dakikalar aldılar. çok şeydi ya. Çok yani bir daha dramatikti ya. Yaşatmasın yani bir daha yaşatmasın. Allah hakikaten böyle bir şeyle tekrar yüz yüze gelmek seni o halde görmek, sen ağlıyorsun bir taraftan Twitter civili civili civili civili diye orada kanatlarını çırpıyor. Ay yüreğim hun oldu hun böyle paramparça. Yani hocam bize gelmez demiş mesela İş, Mehmet Bey. Ya yani bilelim. Yani kuşak mesela 40 farkı, yaş altı şey. yani onu bir belirlesinler. Hayır hakikaten doğru söylüyüsü var. Burada da şey yapmayalım yani. Birileri sorumluluğu alsın. Neyse o söylesin yani. Evet. Şuradan girin, buradan girin diye. Ben, aldı. ben baştan beri söylüyorum. Girmeyin böyle bir şey yasaklandıysa Yasaklandı, vardır bir şey. Hayır erişim engellendiyse vardır bir şey. yani yasaklanmadı pardon doğru ben yani, yanlış ifade kullanıyorum. Evet demokrasiye aykırı. Benim de zihnimi yönek. nasıl zehirledilerse yanlış ifade kullanıyorum. Dış, dış e, yasaklama yok. Erişim, erişim engellemesi düzenleme var, var erişim düzenleme engelleme var. var. Şimdi neden engelleniyor? Çünkü senin orada zehirlenmeni istemiyor. Şimdi sen devletten şey daha iyi bilecek misin? Suç işlemiş olunuyor mu? Yani. Olunuyor tabii canım. Yani. O zaman işte vakanlar falanlar falanlar e hepsini söz diyoruz? mu? E tabii belediye araçları ama tabii bilmeden girmişsin. Şimdi tabii bu konuda tabii, farklı bilmiyoruz. şeyler var. Efendim istemeden bilmiyoruz. diyorlar ki bilmiyoruz ben diyor. sabah açtım. Sehmen e, yorumlar. İstemeden girdim Twitter açıp bir de baktım ki meğersem yasaklıymış. Hocam bu konuda ne olur? Hocamıza dönüyoruz soruyoruz. Oktay hocam. Böyle bir dinleyicimizin şeyi var, istemeden DNS ayarını değiştirine günah yazılır. Benim Twitter'da biliyorum. benim de bildiğim Sür. Twitter'da önemli olan niyet Niyettir değil mi hocam? De, evet, bir başka dinleyicimizin sorusuna Sonuçta dönüyoruz. Şey de varmış şu anda. Ya ben görmedim. Kıvamına geldi programımız. Ee, yasaklanmış Twitter'da. <gülüyor> evet hocam. Twitter yasağını savunanların e, Yaptığı Heh. Twitter Türkiye'den büyük değil diye bir hashtag de var. Yani böyle bir garip de bir dünya. Garip garip değil. Garip değil. Cilveli. Ee, işte yasağın Cilveli içinde böyle. gerçekten doğruları söyleyenler de var. Neyse ki e, Twitter Türkiye'den büyük değil. O yüzden Twitter Türkiye'yi yasaklayabiliyor mu? Nein. Hı. Bir şey soracağım. Tweetle. Almanca söyledim bunu da. Alman hmm. Çünkü bütün <gülüyor> havaalanıyla onlar ne yapacaklarını şaşırtlar ya. Bu da en güzel şekilde. Kapak oldu. Nine dedim ona. Nine dedin Frankfurt güzel. havaalanı. Bundan sonrasını Merkel düşünsün. Çok karışık. Frankfurt havaalanı ne yapacağını Kabalarımızla beraber çok karıştı. Adamlar nine dedin diye. <gülüyor> Ay Frankfurt <gülüyor> havaalanı dedin ya. Bir şey söyleyeceğim. Şey söyle. çalsana ya. Söyle babacık söyle. Step by step. Bak bu çocuk step by step demedi de. Fire, ne ya, Niye kess oldu Ne çalalım yani? Niye çalamıyoruz? bir şey ya. 4 etapta yani ben bunu bugüne anlatacağım. bugüne kadar yapmadık biliyorum. Hani yapmamaya da çalışıyoruz. Yanlışlık olduysa yapmışızdır ama hiç bilerek ha. bir şarkıyı ikinci kere çalabiliyor muyuz? Dosebirdy <gülüyor> Daisy <days> mi <gülüyor> çaldık? <gülüyor> onu en son kapanışta çalalım bir daha. Kapanışta mı çalalım? Kapanışta çalalım. Nasıl tutacağım ben kendimi 36 dakika? <gülüyor> <gülüyor> yani onu var ya hep beraber burada içimizi akıtacağız. Nasıl hmm. Twitter'ı içimizi akıtıyoruz? Benim aklımda akıtıyoruz. sürekli çalıyor ya. <gülüyor> Sürekli o çalıyor aklımda. O zaman step by step dedi fire. Onu çalalım bari. Tamam. Onu seni kırmayalım. Senin için geliyor fire. Zaten ülke olarak birbirimizi kırmaya çok açız. Ben şimdi fire'i kırarsam o seni kıracak. Bana siniriyle. Sen beni kıracaksın. Ne olacak? Yani nasıl VPN Dengeyi diye sağlanmış Bölünme olduysa şimdi bir daha olmasın diyerek. Buyursunlar efendim. Step, step. <Gülüyor> Ooh, Gonna get to you girl. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo tesisimiz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler severler. Woken Woklu sunum modern sabahlarda bir kişiye iki kişilik yemek vereceğiz. Woken Woklu istediği şu besin evlerde yiyebilir. Efendim, Cepada yiyebilir. Argentina. Arjantin'de yiyebilir. Hiç fark etmez. tıkka basa yiyecek ama vaktimizde kalmadığından yarışmayı Twitter üstüne yap. A, Twitter kapan. Hay. Tır ne tır yapacağız çocuklar? Pardon, Twitter kapalı değil. E, e, e, kapanma düzenleme. yok, sansür yok. Düzenleme var. Erişim engellenmesi var sadece. Ha, bakalım ama bir aralık bırakmışlar Twitter'ın kapısını. İçeri sızma olmuş. Dün bu arada e, başbakanın açıklamasından sonra Twitter'ın kökünü kazıyacağızdan sonra e, her dediğini aman efendim öyle demek istemedi. Başbakanımız özgürlük timsalidir diyenler şey dediler. Twitter'ı kapatacağız dediği Twitter'da bu şey yapanların işte ahlaksızlık yapanların böyle bilgiler yayanların e, peşine düşeceğiz anlamında yoksa Twitter kapanır mı canım diyen adamların belki, da bu sözleri söylemelerinin üstünden herhalde bir iki saat 45 dakika, dakika falan tabii, tabii geçmiş. Öyle oldu. öyle dün televizyonda gördük hep beraber. Bir Çin değil, bir e, Kore değil Türkiye. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum dedi. Dedi. Abdülkadir Selvi. Ondan sonra. <gülüyor> ya öyle bir şey olsaydı. Ama ben yapmaseydin. Yani... 40 dakika. Dedim. 40 dakika sonra falan. O <gülüyor> derin sessizlik var ya. O derin sessizlik acaba. Hani... Derin sessizlik de yok ya. Ben zaten her zaman söylüyorum. Bugün de söylüyorum. Yanlış bir şeydir ama diyip devam ediyor. Tabii yani. tabii ama. Öyle bir şey yok. On dedi mi dedi. Ama neyse. O tabii. yüzden yarışmamızı Twitter üstüne yapalım artık. Girebilen girsin. Ondan sonra da e, biz yetkililere isimlerini verelim. Bu yasağı denenleri de. Kemiye onu... kapısından alsın. Hem de top karnını alırlar rahat olur. Çünkü ağırlık çökmüş olur. <gülüyor> bir, herhalde bugün Arnavut Şevket'i anmanın en doğru günü. Tabii doğru. Arnavut, Arnavut şey... Evet Çünkü bugün dünya. Çünkü bugün dünya bunlar cipet ama lezzetli cipet petti cipet pet pet pet pet pet pet çipet pet pet pet pet hadi yavrum bir daha koş şak şak şak şak buyurun bunlar şey Twitter bu işte masum başladı nasıl ne bak ve nasıl montaj olduğunu da görüyorsun Bu montajı yapan Kimse Bunu yapan bunu Kim bilir yapan? başka neler neler yapan Bu da artık şey olsun yani Bu yapılabiliyorsa demek ki Başbakanın sesi de taklit ediliyordur Bileler Doğan'ın sesi de taklit ediliyordur Tabii ki Her şey everybody's. Sorduk dinleyicilerimize Ne sorduk ya Kuşlu şarkılar dizisi evet. yapıyoruz bugün Hı. diye ee, Pek çok cevap var Hepsini dinleyemeyeceğiz ama Hepsini dinleyemeyeceğiz ama Dinletebileceklerimizi de dinleteceğiz Tabii ki masum ölçülerde. Nedir bu masum ölçü? 9 8'lik bir ölçümü? Hayır. Kaç saniye dinletebiliyoruz Oktay? Hayır ben soru soracağın zaman ismini başta söylersen. <gülüyor> Çünkü yeni sayarlar oynandığı için. Yani şey yapamıyorum. Yani mesela bir şarkı baştan sona mı diyeceksin? Hayır. Masum ölçü dediğimiz bir ölçü. Masumiyet kalinesi ölçüsünde dinleyeceğiz. Selam bak yani bu şimdi bunu dinledim. <gülüyor> ben ben... Peki işte yani <gülüyor> Ay. Yani ondan sonra falan filan olmadı. Mesela ne şarkısı var? Ay, en güzel şarkı. En güzel şarkılardan bir tanesi. Bu adamı çifte yasak lazım. Adam hem Twitter. Twitter aydından uzaklara uçma Twitter değil mi bu? Evet. Evet abi. Eski değil mi bu şarkı? Çok eski. Bir dinleyicimiz göndermiş bunu listemizi Aydın kuşumla başlattık Uzaklara uçma kuşumla başladık e, Listemizi uzatacağa benziyoruz Beatles Çok... Blackbird demiş mesela hı hı. Kapraksis Ondan sonra Mert Bey ne demiş Bülent Ortaçgil mavi kuş her daim sarhoş Doğru ve bu sarhoşlar yuvası Twitter'a da en güzel darbeyi indirdik En güzel şarkı oldu evet Ondan sonra... Fahir sen çok güzel şarkılar söylüyordun. Hı? Ee, i̇çeride... Ha, şey söylüyordum... İlhan İrem var... Sazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesli... Ördek, de kuş. Bir ördek özel, de kuş... Bir özel kuş cinsi turnalar, olan ördek... Turnalar sevdiğim <gülüyor> oy... Mesela... Değil mi? Free, free as a bird... Free as a bird... Bir başka güzel güzide şarkılardan bir tanesi... Ondan sonra... Selis Yılmaz ne demiş... Artık bülbül örtmüyor... Boş çerçeve... Çok güzel... Ondan o da çok sonra... hakikaten içine içine işler adamın. Ki Twitter'daki kuş, resmi kuş da bülbül galiba. Öyle mi? Ne kokuşu o? Ama King Bird dedikleri. Ya Kingbird ama bülbül mü A değil mi? Alaycı kuş. Ali Abi. Özgür Arslan e, bizim de geçen saat çaldığımız denir Skinner Free Bird. Onu Free da Bird. E, Zeynep Hanım çok güzel demiş. 9.54'lük süresiyle <Gülüyor> Zahide'den zahide <mi gülüyor> yakındır diyerek onu söylemiş. Pek çok dinleyicimiz o şarkıyı söylüyor. Ondan sonra başka ne var? Ee, Melda Onur'un bizi araması için bir fikir çıktı ortaya. Bekliyoruz Melda Hanım'ın telefonunu eğer ulaşırsa bu mesajları. Yaşardan kuşlar var. Kimse ya söylemedi mi? Yaşardan ya kuşlar ilk gelen doğru ilk gelen Aydın'dan sonra gelen şeydi. Listenin ikinci şarkısı Rüya Hanım da söylemiş. Dehdeh deh Düldül de var. Sen Düldülsün. düldülsün ben bülbül. bülbül. Yine özel bir kuş olan Bülbül. Tabii içinde kuş. Bir, İlla efendim. kuş geçecek diye bir şey yok. Aa, çile bülbülüm çile, çile de var. Çile bülbülüm çile. Hep bülbül. Ve bak orada bir çok da güzel şey vardı. Hadi Ege onu sen yaptırıyorsun güzel yaptırıyorsun. Allah'ım mı yaptırayım Tabii Allah yaptırdı. Çile hmm. Aa, Çile bülbülüm Allah Çile bülbülüm. bülbülüm çile Çok güzel okudu ya. Yok Hakikaten. ya biraz isteksiz okudu. Eskiden bu nasıl bu? Benim sesim mi? kötü bu sabah. <gülüyor> Yoksa ben bir kara bulutların kaldır aradan da patlatırdım da. Asil Baykara. Sultana kuşu kalkmaz. Ooo işte. Şu kalkmaz, küçük kuşu, kuşu kalkmaz. Kuşu kalkmaz. Kuşu kalkmaz. Ne, Sultan ya? ne sultana. güzel Sultana evet ya. Everybody sultana. Hilal Hanım. Levan Sam deli kuş demiş. <gülüyor> Onu bilemeyeceğim ben. Ondan sonra ee, başka Burak Bey demiş ki Twitter kapanınca şöyle oldu. Kapanmadı efendim. Kapanmadı. Düzenleme yapalım. Evet doğru. Hakikaten o ifade. Çünkü bizi Dünyada Twitter'ı kapatan ülkelerle aynı ligi düşürüyor. Yani biz Mısır değiliz, efendim Suriye değiliz, Kuzey Kore değiliz. Biz Çin değiliz. sadece Twitter'a ulaşımı engellemiş ve bir Twitter düzenlemesi yapmış ülkeyiz. Lütfen bizi böyle yasakçı ülkelerle karıştırmasın, karıştırmasın. dinleyicilerimiz. Bey, Umutsuzluğa kapılmasınlar. Türkiye'de güzel şeyler de oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Burak Bey, Guş havalandı, kaçış mübahtır demiş Ajda Pekkan ondan sonra e, İsmet çalış İsmet Hanım kuş kuştu uçacak Ahmet diye şarkıyı söyleyen o neydi kuşanın Sanatçımızı hatırlayamadık ha evet ya kuş kuştu uçacak, kuş am, uçtu bak uçacak de, Ahmet de, de, de, de, bak, de. bak sana bu defa kesin suyu, bu defa Cengiz Bey tartışmalı Uç. bir cevap vermiş Horozumu kaçırdılar doğru horoz bir kuş türüdür kuş doğru. özel özel yani. bir kuş türü müdür tabi Kuş türü müdür? Kuş türüdür. Kuş türleri. Küçük baştır. Yok küçük baş değildir. Kümes hayvanıdır. Kuş türüdür. Mehmet Bey yeşil başlı göbel ördek demiş. Hayır, yeşil <gülüyor> gövel ördek, hey, hey, hey. Gizem yok. Hanım yeni, türk, yeni türkü telli telli. Aa, telli telli doğru. Telli Ondan telli telli şu telli. Wireless turna. Evet. Mini mini bir kuş tabii ki demiş Tuğba Hanım. Doğru. Onu demiş atlamayın. Ondan sonra... Ee... Özgül Hanım turnalar demiş. Turnalar o da özel bir kuş türü olarak. Pek, da çok, geçti. pek çok aile yazmış. Aynen o şekilde. Ha, Kaç, turnalar diyor. <gülüyor> pek çok aile yazmış. O Cevapları yazmış. bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Twitter. Adresimiz #modernsabahlar modern sabahlar. Kuşlu şarkılardan bir liste yapıyoruz. Kazanana da walk and walk'dan öyle emeği veriyoruz. iki kişilik. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tmursa'ın. Sevgili dinleyiciler, Walk&Walk'un sunduğu modern sabahları son dakikaları hafta sonu tatilinden geri sayın, devam ediyor bir taraftan da ve Walk&Walk Walk yemeğini bugün Twitter üstünde yaptığımız yarışmayla veriyoruz. Her ne kadar Twitter ee, yasaklı demiyoruz. Tabii yasak olduğu zaman engelli. bizi Çin'le aynı kategoriye koyar. Hı. Erişimi düzenlenmiş bir Twitter bir yarışma ki. yapmaya çalışıyoruz. Dingo'nun ahırı değil Twitter'da. Evet. Veyahut da Twitter'da bazı e... Twitter düzenlemesi hayırlı uğurlu olsun. Zaten değilim. Başbakanlığa bağlı Twitter düzenleme ve denetleme kurumu diye bir kurumun şu anda temelleri atılmış durumda. Bu arada e, Lale Hanım'ın hatırlatmasıyla söyleyelim. Dünya üzerinde e, pek çok ülke, o demin saydığımız ülkelerden Bazıları Twitter'ı e, tamamen açmış. <gülüyor> Twitter'ı evet. açmak ne demek bilmiyorum. <gülüyor> sadece sadece ee, Çin var. Çin var. Şu anda sadece Çin var. E, yani ilk deyiz e yani, Olması gerektiği gibi. Olması gerektiği gibi. Yine yani, lideriz. Lider ülke pozisyonumuzu kaybetmiyoruz. Beyler pozisyonumuzu kaybetmiyoruz. Resmen yani, e, dünyada sadece iki ülke Twitter'ı yasakladıysa bir içinse birisi Türkiye ise maalesef bu listede de sondan birinciyiz. <gülüyor> <gülüyor> <Buyur>. <gülüyor> Parmacıklar <gülüyor> yıllardır DNS yıllardır oynandığı için yıllardır kullanmadığım bu ifadeyi kullanacağım ama yani iki kişilik listede de sondan birinci olmak gene acıklı bir şey. Evet yani o da güzel. Sonucu mu? Sondan birinci mi? Bugün DNS hayallerimizle oynandığı için herhalde kullanmadığımız kelimeleri kullanabiliriz. Ya benim iki tane amacım var. Bir tanesi Herald yani diyeceğim gün içinde bir yerde. Bir de Tünaydın. Ben artık hiçbir şeye şaşırmıyorum ifadesiyle aynı şey işte Herald yani. Ben söylemiş olabilirim bir Bitirtti, yasaklandı Harold yani <gülüyor> ne, ne diyeceksin ki buna başka Ay. Yani pek çok şarkı geldi kuşla ilgili şarkı sormuştuk içinde kuş geçen şarkıları mesela bulutsuzluk özleme ondan sonra zülfili vanili Ey özgürlük bulutsuz közleme uçtu uçtu ne uçtu uçtu e... aklımı tutamadım kafatasımda uçtu Aklım, kafatası bir kuş mudur Nine. Uçtu, uçtu ondan sonra, olsun sayılır metafor olarak orada metafor kafatası o güvercin uçu verdi Aa, ben, onu çok... söyleyelim mi hep beraber bir Hadi, Son 2, 3, 4 Güvercin uçuverdi Sevgili <gülüyor> Gerek yok tamam evet, Madem söylüyor Birlikte dinliyoruz berdi. Ben yandım ama Niceden Kubat <gülüyor> Sen orada ben burada Yeterli tamam canım Aynen, Yeterli, abi. Yeterli denmediği sürece <gülüyor> Devam etmeye mahkumuz <gülüyor> Bülent Ortaçgil Mavi Kuş demiş mesela Kenan Bey. Onu evet. ben hatırlayamadım. Hatta şöyle söyleyeyim anım O Yeni şarkılarının var. Öyle mi? Hı -hı. Öyle gitarla. Nasıl... <gülüyor> Bir de gizliden gizliye üzgün dinleyicilerimiz var. <gülüyor> Çok güzel söylediniz Ege. Ay, yani Ege'ni şu arada yaptı Bülent Ortaçgil taklidinin boşa gittiğine mi yanarım? Şu saçlarının yıkanmış o... Yani rehin bir rock yıldızı... Doğuyor gibi mi? Gibi ama yanlış zamanda doğuyor. <gülüyor> i̇şte o şey Twitter zamanına denk geldi albüm diye anlatacak. Ee, bir de dediğim gibi üzgün dinleyiciniz var. Mesela Kedililik diye bir dinleyicimiz Seattle'da yasak teknolojisine henüz buraya ulaşmadı demiş... Çünkü biz zaten Vallahi, çok ileri bir teknolojiyle yaşayanlar ne kadar sıkıntılı dönemler geçiriyorlar çok, ya. Hakikaten şu bir internetin hayatlarını nasıl alt üst ettiğini şu anda hissetmiyorum. Ay rahat ya. her zaman giriyoruz falan diyorlar Serbest ama. Serbest internet mide bulandırır. Sonradan ortaya çıkacak. Emin ediyorum. Ay, yani ne zevki kaldı ki internete girmenin o zaman. Özgürlük Oraya gibi elini bir şey yok. Buraya elini at, lucky, buraya git, lucky. Ne yani? Böyle saçmamış konular. Şey mı sayılır ya? mı manda yuva yapmış sayılır mı? Orada Bakayım. kuş yok var manda yuva yapmış süüt dalına bir dakika Yön Mando yuva yapmış süüt dalına melodisiz sözlerinden Nisan'ın sen... yavrusunu sinek kapmış gördün mü amanını yandım amanını amanını amanını yandım çiridine <gülüyor> da... çiridine çiridine mandım bedavamsa sandın para vidim az o söyleyecek bırak söyleyecek çiridine çiridine suyuna adamandım <gülüyor> yok yok <Kiridim. gülüyor> cevap veriyorum yok <gülüyor> Aslında aman onun bölümü başladığında ben gerisinde olmadığını tahmin etmiştim ama Kesin şey olsun diye tartışma olmasın kesinlikle. diye Trit'in diri elini de son kısmına kadar kesinlikle. dinledik ve kesinlikle yok O şarkıda kuş yoktur yayalım Tamam manda burada bir metafor olarak ağaçta manda yaşayan olabilir. hayvanlar ona ayrı bir Trit olabilir sinek olabilir özel bir kuş diye sayılan O kanatlı bir hayvan böcek familyası ee, Ondan sonra başka nedenmiş şey İki keklik Iki, i̇ki de çeklik bir köprüde Keşke hep yabancılarız zorsaydı. Ya. Şöyle Kendi Hep yabancılarız Nelly Furtado, I am like a bird. I am like a bird. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kimden demişti? <gülüyor> Nelly Furtado. Nelly Furtado, I am like a bird. I'm like a bird, I'm o like a bird. Onu da aynı yaptı yalnız. Vallahi. Farben seni nerede çalışmanı istiyorum biliyor musun? Nerede? Cruise gemileri var ya. Abi çok güzel ya. 35 bin dilde şarkılar <gülüyor> diye çıkacaksın <gülüyor> akşam yemeği sırasında. <gülüyor> çok güzel, çok güzelmiş ya. Başka neler var? Ee, Sultan'a tekrar geliyor, unuttuğumuz, unuttuğumuz değerlerimizden Sultan Sultan'a. Açıldı Yahu ofisten girebiliyoruz şu anda demiştim. Ha, Açtı Aralık bırakmışlar. Biraz gitti geldi itibaydır. James Dean demiş ki bülbülüm altın kafeste öter aheste aheste vay ağırmış ağır ağır Berk Can Özen Barbara Streisand Songbird Songbird diyoruz Berk dikkat edersen hepsini pas hakkımı kullanıyorum yine sonra. Berk Bey Annie Lennox Little Bird demiş hı hı ondan sonra ne kadar çok varmış ya ondan sonra Twitter'ı yedirtmeyiz demiş bu bir şarkı değil, değil mi o <Gülüyor> değil değil o bir a atasözü daha doğrusu anonim anonim yani An An anonim Hazır hazır mısınız? Evet ben hazırım. Senin <gülüyor> her zaman hazır olduğunu biliyorum da. Daima. Ege'ye sizle bizle konuştum. Eee evet. Allı turnam. Allı turnam bizim ele varırsa. Hiç merak etmeyin. Şimdi susturuyoruz. Şeker sun. Keşke bu fahir şan eğitimi almasaydı. Çünkü <gülüyor> sesi de güçlü güçlü çıkıyor sevgili dinleyiciler. Arkada türküleri bu böyle bir opera gibi yorumlaması iyice bir şey <gülüyor> <gülüyor> Bob Marley, Three Little Birds. <gülüyor> <Şişti. gülüyor> Yabancılarda şişiyor. Yabancılarda şişingo. <gülüyor> onu çalalım ama ya. Evet, çalalım. ya. Var mı? Var, çalalım var, tabii var ya. Berk Bey söylemiş onu da. Ondan sonra. Ee, Utku Bey çarşıdan bir tezahürat söylemiş. Yazmış daha doğrusu. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Dallas'tan sevgilerle demiş. Teşekkür Asıl ediyoruz. Bey. Aslında hem iletişim hem kuşlar var orada. Kadar Kim kazandı güzel. bu arada? Daha belli etmedik onu. Edelim, Edebiliriz. Edelim. Kapatmadan edelim. Edebiliriz. Öyle Bugün yapalım. kuşa seçtiriyoruz çünkü. Tamam öyle konuda. kuş. Bunu baştan dinleriz sonra. Bunu baştan en baştan dinleriz. Şimdi Sizin isimleri baştan. ben atıyorum. Küçük küçük kağıtlara yazmıştık biliyorsunuz. Hay hay. El, ellerim şişti vallahi ee, yazarken. Atıyorum ben. <gülüyor> Hava atman kağıt sesini herhalde. Ağzınla yaptığın gibi geldi bana. Yok Sen yok ağzıyla olur mu ya? Toplayayım bir daha atayım. Hayır at bir daha. Bir saniye toplamak için biraz zaman. Tamam toplama sesi <gülüyor> gerçek geldi bana sevgili <gülüyor> Topladım atıyorum. <gülüyor> Doğru. Doğru tamam ben de gördüm. Çünkü, çünkü gözümü hiç ayırmadım hiçbir şey yok. Hiç ağzım kıpırdamadı değil mi? Aha kuş geldi. hay havada süzülen kağıt sesiydi o yanlış <gülüyor> duydun. Evet. <gülüyor> Hayır kuş da uçuyor ya bak. <gülüyor> ver. Ver bir tanesini. Babacım. Ver. Babacım. Ver, ver abicim ver. Katil. Ver. papan mı bu? papan abi ne olacak? Papağan dediğine göre. Papağanla şey kırması ya <gülüyor> muhabbet has kim mu? papağan has kim <gülüyor> <Ay. gülüyor> Teşekkür ediyoruz kuşumuza teşekkür ediyoruz ve kağıdı açıyorum ben müsaade ederseniz. ya müsaade sen <gülüyor> okey program bitti hadi hadi bakalım açıyorum kağıdı <gülüyor> canım canım kağıtlar gitti kağıt ya. <gülüyor> israfı yaptık ya Gizem tinçer Gizem Tinçer, Gizem Tinçer lütfen Twitter'dan sonra lütfen bize Gizem Hanım ne demişti bize onu da hatırlayalım. Gizem Hanım dört e, tane cevap vermişti bize. E, hemen onları hatırlayalım. Hak etmiş yok gerek e, valla yok. Valla nasıl seçiyor ya valla bu kuş iki tamam, keklik demişti. Bu... Nelly Fertedo demişti. Yeni türkü demişti tamam, bir tamam. de Blackbird. Hak etti, tamam. Beatles. Hak etmiş hak etmiş. Sevgili dinleyiciler güzel bir hafta sonu diliyoruz sizlere. Çok da kafanıza takmayın diyelim. <Gülüyor> DNS ayarlarınızla VIP'lerinizle bütün dünya sizin hoşça kalın. Mükemmel bir gün olacak